3.801 Hayırlı ve hayırlı ile ilgili hükümler Zeyd İbn-i Eslam radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, Resulullah aleyhisselatu ve selama sordu. Ey Allah'ın Resulü hanımım hayırlı iken bana helal olan nedir Resulullah aleyhisselatu ve selam. Üzerine izarını bağlasın, yukarısına istediğinde serbestsin. 3.802 Hayırlı ve hayırlı ile ilgili hükümler H. Z. muazab Allah'u An anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Hanımım hayırlı iken bana helal olan nedir İzar'ın yukarısı? Ancak bundan da sakınsan daha iyi olur buyurdular. 3803 Hayırlı ve hayırlı ile ilgili hükümler. İkline. Resulullah ve Vesselam'ın zevcelerinden birinden naklen anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hayırlı. Hanımlarıyla bir mübaşerette bulunmak dileyince hanımının serci üzerine bir şey örterdi. 3804 Hayırlı ve hayırlı ilgili hükümler İbni Abbas radıyallahu anhuma) anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Kişi, hayırlı karısıyla cinsi münasebette bulunursa hatasına kefaret olarak yarım dinar tasadduk etsin. 3805 Hayırlı ve hayırlı ilgili hükümler bir rivayette ise şöyle denmiştir. Kişi hayırlı hanımına, hayır salinin başlangıcında, kan kırmızı renkte iken temas ederse bir dinar tasadduk etsin. Kanın kesilmeye yüz tutup akıntının sarardığı zaman temas eden, yarım dinar tasadduk etsin. Kirmiz der ki, Bu hadis İbn Abbas radıyallahu anhümadan melkuf kendi sözü olarak da rivayet edilmiştir. 3806 Hayırlı ve hayırlı ile ilgili, Hükümler, Ebu Davud'un bir rivayetinde hayırlı karısına temas eden kimse hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir veya yarım dinar tasadduk etsin dediği kaydedilmiştir. Ebu Davud der ki, bu rivayet yani İbn-i Abbas'ın bir veya yarım diyerek yaptığı rivayet sahihtir. Diğer yarım dinar diyen rivayet bu kadar kalı değildir. 3807 Hayırlı ve hayırlı ilgili hükümler. Bir rivayette şöyle denmiştir. Kişi hanımına kanama halinde temasta bulunmuşsa bir dinar. Kanın kesilme halinde temas etmişse yarım dinar tasadduk eder. 3808 Hayırlı ve hayırlı ile ilgili hükümler. H-Z-Aişe radıyallahu anha ben hayırlı iken Resulullah aleyhissalatü vesselamın re başını yıkardım demiştir. 3809 Hayırlı ve hayırlı ilgili hükümler. Yine Hazreti Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ben hayırlı iken kucağıma yaslanır ve Kur'an okurdu. 3810. Hayırlı ve hayırlı ilgili hükümler. Yine Hazreti Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bir gün bana kendisi mescidde iken umreyi bana getirirler buyurdular. Hayırlıyım diye cevap verdim. Senin hayızım elinde değil ki dediler 3811 hayızlı ve hayızıyla ilgili hükümler H ve meymun erbuyah Allahu anha anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve selam bizden biri hayızlı olduğu halde onun kucağına başını koyar Kur'an okurdu Bizden birimiz hayızlı iken Resulullah'ın omuzuna umrasını mercidine taşır ve yayardı 3812 hayızlı ve hayızıyla ilgili hükümler İbn Ömer Rabiallahu anhumadan rivayete göre, cariyeleri hayızlı oldukları halde ayaklarını yıkarlar. Umlasını kendisine verirlerdi. 3813 Hayızı ve hayızıyla ilgili hükümler, Ümrü Seleme Rabiallahu anha anlatıyor. Ben, Resulullah aleyhissalatu ve selam ile birlikte kadife bir örtünün altında yatıyordum. Ay halimin başladığını fark ettim. Hemen örtünün altından kayıp hayız elbisemi bulup giydim. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Hayız mı oldun buyurdular. Evet dedim. Beni yanına çağırdı. Örtünün altında beraber yattık. 3814. Hayızlı ve ile ilgili hükümler. Umar'a İbn-i anlattığına göre. Bir havası kendisine Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan şöyle sorduğunu anlatmıştır. Birimiz hayısı olduğumuz zaman kocamızla ayrı yatmamız mümkün değil. Tek yatağımız var. Hazreti Aile şu cevabı vermiştir. Ben sana Resulullah ve Vesselam'ın yaptığını anlatayım. Bir gece eve girdi. Ben o sırada ay hali görüyordum. Mescidine geçti. Ebu Davud der ki, bundan maksat evindeki namazgahıdır. Orada namaz kıldı. Fakat bir türlü ayrılmalı. Derken benim gözlerim kapanmış. da onu üşütmüş. Gelip bana yaklaş dedi. Ben de hayırlıyım dedim. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Öyle de olsa. Uyluklarını aç dedi. Uyluklarımı açtım. Göğüse yanağını uyluklarımın üzerine koydu. Ben de üzerine eğildim. Isınıp uyuyuncaya kadar böyle durduk. 3815 Hayırlı mehayırlı ile ilgili hükümler. H Z Ayher adı Allahu anha anlatıyor. Ben hayızlı iken su içer. Sonra kabı Resulullah aleyhissalatu vesselam'a verirdim. O da ağzını, ağzının dediği yere koyardı. 3816. Hayırlı mehayırlı ile ilgili hükümler. E bu davu beni ve şu rivayet gelmiştir. Ben ay halinde iken etli kemiği dişleyerek yer. Sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a e uzatırdım. O da ağzını, tam ağzımı koymuş bulunduğum yere koyarak geldi. 3817 Hayırlı ve hayırlı ile ilgili hükümler. Nisai'nin girdiği her rivayeti şöyle. Şureh İbni Hani, Hazreti Ayşe Radıyallahu Anh'a'ya. Bir kadın hayırlı iken kocası ile birlikte yemek yer mi diye sordu. Hazreti Ayşe evet dedi. Benim kanamam varken Resulullah ve Vesselam beni çağırırdı. Ben de onunla birlikte yerdim. Bu sırada etli kemiği alır. Bana uzatır. Önce benim başlamam için bana yemin verirdi. Ben de onu alır ve bir. Miktar dişler sonra Resulullah'a uzatırdım. O da ağzını. Kemikte tam benim ağzımı koyduğum yere koyarak yemeye başlardı. İçecek bir şey istediği olur. Geçirince ondan önce benim içmem için bana yemin verirdi. Bunun üzerine ben de kabı alır bir miktar içer. Sonra bırakırdım. Bu sefer bunu Aleyhi salatu ve selam alır. Kabın tam benim ağzımı koyduğum yerine ağzını koyarak içerdi. 3.818 Hayırlı ve hayırlı ile ilgili hükümler. Abdullah İbni Sa'd el-Ensar'ı radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a hayırlı kadınlarla beraber yemek hususunda sordum. Onunla beraber iyi buyurdular. 3819 Hayırlı ve hayırlı ile ilgili hükümler H.Z. Ayşe Allahu Anh'ın anlattığına göre Bir kadın kendisine Temizlendiğimiz zaman kıldığımız mutat namaz bize Yeter mi hayırlı iken kılmadıklarımızın kazası gerekir mi diye sormuş. O da şu cevabı vermiştir. Sen Haruni'ye harici misin? Biz Resulullah ve selamla beraberken ay hali gördüğümüzde, tutamadığımız oruçları kaza etmemizi söylerdi. Fakat namazların kazasını söylemezdi. 3820, hayırlı ve hayırlı ile ilgili hükümler, ismi Müsetül Ezbi'ye olan Ümrü Büsü anlatıyor. Haçkıçı yapmıştım. Haçkıç sırasında Ümrü Serem'e Allahu anhaya uğradım. Kendisine, Ey miminlerin annesi! Semre İbn-i Cümbadiyallahu'an! Kadınlara! Hayır sırasında kılınmayan namazların kazasını emrediyor nelersiniz diye sordum. Şu cevabı verdi. Hayır! Kaza etmezler! Resulullah ve Vesselam'ın kadınlarından biri. Nifas sebebiyle 40 gece namaz kılmadan dururdu da. Resulullah! ve Vesselam nifas namazını kaza etmesini emretmezdi. 3821 Hayızlı ve ilgili hükümler. Hz. Ebubekir (r.a.) Allahu anha. Kanama gören hamile kadın hakkında şunu söylemiştir. Böyle bir kadın namazı bırakır. 3822 Hayızlı ve ilgili hükümler. İbn Ömer (r.a.) Allahu Ne Nehayızlı kadın ne de cün, kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz buyurdu. 3823 İstihade ve nifas hakkında. H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Ümmü Habibe bin Tucaş radıyallahu an hatam 7 yıl boyu istihadı kanı gördü. Ne yapacağı hususunda Resulullah'a sordu. ve vesselam yıkanmasını emretti ve bu damar kanıdır dedi. Ümmü Habibe her namazda yıkanırdı. 3824 İstihadı ve nifas hakkında. Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Yunuhabib Bey Allahu anha ki Abdurrahman İbnu Awwun nikahı altında idi ve Sürullah aleyhissallatu ve kanamasından şikayet etti. Ona şu tavsiyede bulundu: Hayır müddeti normalde ne kadar devam ediyor ve seni bekletiyor idi ise o müddetçe bekle. Sonra yıkan. Yunuhabib Bey her namazla yıkanırdı. 3825. İstihadik ve nifas hakkında Müslim'in girdiği her rivayetinde şöyle gelmiştir. P.Z. Ayşe dedi ki, Ümmü Habib'e, kız kardeşi Zeynep'in tucaşın hücresinde bir leğenin içinde yıkanırdı. Kanın kızıllığı bazen suya galebe çalardı. 3826. İstihazı ve nifas hakkında. Nisai'nin rivayeti şöyledir. Ümmü Habib'e müstihazı bir devamlı kanaması olurdu. Hiç temiz olmazdı. Durumu Resulullah ve Vesselam'a söylenmişti. Şöyle buyurdular. Bu, hayız, değildir. Rahimin bir rahatsızlığıdır. Normal zamanda hayız kanının geldiği kirlilik müddetine baksın. Her ay o müddet boyunca namazını terk etsin. Sonra bu müddet çıkınca her namaz vaktinde yıkansın. 3827, İstihadı ve nifas hakkında. Nisai'nin girdiği her rivayeti şöyle. Ünlü Habib'e adı Allah'u anhaya Resulullah aleyhissalatu vesselam. Re her ayda hıyız olup kirli bulunduğu kadar namazı terk etmesini, sonra yıkanıp namazını kılmasını emretti. O, her namaz vaktinde yıkanırdı. 3828, İstihadı ve nifas hakkında, Hamne bin Tucaj anha anlatıyor. Ben, kız kardeşim Zeynep bin Tucaj Allahu anhanın yanındaydım. İstihadı kanamam vardı. Resulullah aleyhissalatu vesselama, Ey Allah'ın Resulü! Ben çok şiddetli şekilde istihadı kanalmasına maruzum. Bu hususta ne? Tavsiye edersiniz. Bu hal beni namaz ve orucuma mani oluyor, dedim. Bana! Sana pamuğu vasfeyle yeyin. O! Kanı giderizdir, tercine pamuk koy, buyurdular. Ben! Ama akıntı pamuğun mani olacağı miktardan çok fazla, dedim. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam! Öyleyse bez kullan buyurdular. Ben. Akıntı bezini durduracağı miktardan da fazla. Şarıl şarıl akıyor dedim. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam dedi ki. Sana iki şey söyleyeceğim. Hangisini yaparsan. Diğerinin de yerine geçer. İkisini de yapabilecek durumdaysan birini seçmek sana ait. Dilediğini seç. Bu kanama. Şeytanın tekmelerinden bir teknesi yani zarar vermesidir. Sen kendini Allah'ın ilminde 6-7 gün hayız, bil orucu ve namazı terk et. Sonra yıkan ve kendini hayızdan temizlenmiş. Bil de 23 veya 24 gece ve gündüz namaz kıl. Bu esnada farf veya nafile oruç tut. Bu, sana yeterlidir. Kadınların her ay hayız görmeleri. Hayız ve temizlik günlerinin olması gibi. Bu şekilde senin de hayız ve temizlik günlerin olacak. Sana söyleyeceğim iki şeyden birincisidir. İkinci hususa gelince, o da şudur. Eğer öğleyi tehir ve ikindiyi de tacil edip, ikisi için gusletmeye gücün yeterse öğle ile ikindiyi birleştir. Keza akşamı geciktirip yatsıyı tacil etmek. Sonra da gusletme suretiyle de bu iki memazı birleştir. Sabah için de ayrıca guslet. Bu şekilde gücün yeterse orucunu da böylece tutarsın. Resulullah Aleyhissalatu vesselam birini seçmede beni muhayyir bıraktığı bu iki tarzı zikrettikten sonra ilaveten dedi ki: Bu ikincisi zikrettiğim tarzın, benim daha çok hoşuma gidenidir. Ravi'lerden biri dedi ki: Ham neredey Allahu anha dedi ki: Bu iki tarzdan benim daha çok hoşuma gidenidir. Ravi böylece bu sözün Resulullah'a ait olmayıp hamleye ait olduğunu ifade etmiş oldu. 3829 İstiharı ve Nifaz hakkında Esma bintu Mevz Allahu anh'a anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Dedin. Fatıma bintu Ebehu Bey şu şu kadar zamandan beri kanama geçiriyor. Namazı bıraktı bu sözün üzerine aleyhissalatu selam. Sübhanallah. Hiç namaz bırakılır mı bu şeytandan bir oyun? kapılmamalıydı. Söyleyeyim ona. Bir yeğne su koyup içine otursun. Eğer suyun üstünde kanamadan hasıl olan bir sarılı görürse, öğle ve ikindi için tek bir gusül yapsın. Akşam ve yatsı de tek bir gusül yapsın. Sabah içinde ayrı bir gusül yapsın. Bu arada kılacağı namazlar için abdest alsın buyurdular. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma der ki, her namaz için gusletmek, Kadınca zor gelmeye başlayınca iki namazın arasını birleştirmeyi emretmişti. 3830 İstihadı ve Nifaz hakkında Ümmü Sereme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah ve vesselam zamanında bir kadının kanaması vardı. Ümmü Sereme radıyallahu anha. Onun adına hükmü. Resulullah ve vesselamdan soru verdi. Resulullah. İstihadı kanı başlamazdan önce. Bir ay içerisinde, kaç gün ve gece hays kanı gelmekte olduğuna baksın. Her ay o kadar müddette namazı terk etsin. Bu zaman çıkınca hemen ve sercine pamuk koyup bir bezle sargı yaparak namazını kılsın. 3831 İstihade Ve nifas hakkında Sümeymevla İbn İbn-i Ebi Bekr İbni Abdurrahman anlatıyor. Kaka ve Zeyd i̇bn Said İbn-i İbrahim'e Allah'a gönderip müstehazinin nasıl yıkanacağını sordular. Said şöyle açıkladı. Müstehade, öğleden öğleye yıkanır ve her namaz için abdest alır. Şeyhid kan galebe çalacak olursa bir bezle sargı yapar. Ebu Davud der ki, i̇bn Ömer ve Enes radıyallahu anhümden de bu şekilde yani öğleden öğleye yıkanır diye rivayet edildi. Bu, aynı zamanda Salim i̇bn Abdillah. Hasan Basri ve Ata Rahime Humullah'ın görüşüdür. İmam Malik dedi ki, Zannım o ki, İbn-i hadisi temizlik vaktinden temizlik vaktine olacaktı. Öyle vaktinden öyle vaktine şeklinde gelmiştir. Herhalde buna bir vehim karışmış. Bu hadisi Mervisver İbn-i Abdülmelik'e rivayet etmiştir. Onun rivayetinde de temizlik vaktinden temizlik vaktine şeklinde gelmiştir. Şu halde ramiiler bunu öğleden öğleye diye çevirmiş olmalı. Değilim ki kadir yazım zikrine göre noktalı rivayet sahihtir. Doğuyu Allah bir. 3832. Müstehadı i̇şte ve nifas hakkında H Ali radıyallahu an anlatıyor. Müstehadı, hayır müddeti sona erince her gün yıkanır. Üzerine tereyağı veya zeytinyağı sürülmüş bir yün kullanır. 3833. İstihadı ve nifaz hakkında Abdullah İbn-i Rahimehullah anlatıyor. Bir kadın i̇bn Ömer Ömer Rabiallahu Anhüme'ye şöyle sordu. Kabe'yi ziyaret maksadıyla gelmiştim. Tam Mescid-i Haram'ın kapısına geldiğim sırada kanamam başladı ve derhal geri dönüp kanama duruncaya kadar bekledi. Sonra yıkandım. Tekrar tavaf için geldiğimde kapının yanında yine kan geldi. Aynı şekilde geri döndüm. Size geldim. Abdullah şu cevabı verdi. Bu şeytandan gelen bir zarardır. Bu durumda yıkan. Pamuk kutu kayarak bir bez bağla. Sonra da tavafını yap. 3834. İstihazı ve nifaz hakkında. İkrime rahim anlatıyor. Ümmü Habibe Allah'u anha müstihazı Kocası ona temasta bulunurdu. Aynı hal Hamme bin Tucaş radıyallahu anha içinde mevzu bahis idi. 3835 İstihadı ve nifaz hakkında Ümmü Atiyye radıyallahu anha anlatıyor. Hayırsı müddetimiz dolup temizlik dönemi başladıktan sonra görülen bulanık ve sarı diye ciddiye almazdık. 3836 İstihadı ve nifaz hakkında Mercani Mevla Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Kadınlar Hz. Âişe radıyallahu anha'ya içerisinde pamuk bulunan bez veya kap gönderirlerdi. Bu pamuklar hais kanıyla sarı lekeler taşırdı. Bu safhada namaz kılınıp kılınmayacağını sorarlardı. Hz. Âişe radıyallahu anha, beyaz akıntıyı görünceye kadar acele etmeyin diye cevap verirdi. Beyaz akıntıdan temizliği kastederdi. ederdi. 3837 istihadı ve nifas hakkında. Zeyd İbn-i Sabit'in kızından nakledildiğine göre, kulağına, bir kısım kadınların gece yarısı, temizliklerini kontrol için, lamba getirtirse oldukları haberi ulaşır. O, bu davranıştan dolayı kadınları ayıplar ve, sahabe kadınları böyle yapmazlardı der. 3838, İhtihadı ve Nifas hakkında, Ümmü Seremer adıya Allah'u anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve Selam devrinde, Nifas olan kadınlar nifaslarından sonra. 40 gün kırk gece otururlardı. Dil üzerimize bas yani kelef olarak sürerdik. 3839 Yiyecek aletleri H.Z.N.S. radiyallahu an anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu ve selamın ne şükürüce denilen tahta sofra üzerinde yemek yediğini, ne ona inceltilmiş yufka ekmek yapıldığını ve ne de yemek masası hıvan üzerinde yemek yediğini hatırlamıyorum. Enes'in bu sözünü rivayet eden katide. Peki neyin üzerinde yemek yiyorlardı diye sorulmuştu. Sofralar üzerinde diye cevap verdi. 3840 yiyecek aletleri. hazım rahimehullah anlatıyor. Seh ibn Hatib'e buyurallahu anha sordum. Resulullah Aleyhissalatu ve selam hiç kepeksiz hasvundan yapılmış beyaz ekmek yedi mi? Bana şu cevabı verdi. Hayır. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Allah'ın onu peygamber olarak gönderdiği günden ölünceye kadar hiç beyaz ekmek görmedi. Ben tekrar sordum. Elekleriniz var mıydı? Hayır. Dedi. ve selam Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiği günden ölünceye kadar hiç elek görmemiştir. Öyleyse. Dedim. Siz arpa ürmeylemeden nasıl yiyebiliyordunuz? Arpayı öğütüyorduk. Sonra üflüyorduk. Üflüğümüzün teziriyle uçabilen kepek uçuyor. Yeri kalan kısmına su katıp hamur yapıyor ve yoğurup diye cevap verdi. 3841. Besmele ve çekmek. Allahu adıyallah anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanında yemeğe oturunca Resulullah Aleyhissalatu vesselam yemeye başlamadıkça kesinlikle elimizi yemeğe vurmazdık. Bir seferinde yine onunla yemeğe oturmuştuk. Gerçi bir cariye Küçük kız çocuğu geldi. Sanki arkasından bir iteni var gibi hemen elini yemeğe soktu. Resulullah ve Vesselam elinden tuttu. Arkadan bir bedevi geldi. Sanki onun da arkasından iten biri vardı. Alel acele o da elini yemeğe soktu. Aleyhisselatü Vesselam onun da elinden tuttu. Ve şunu söyledi. Şeytan, üzerine Allah'ın ismi zikredilmeyen yemeği kendine helal addeder. Nitekim, sayesinde yemeğimizi kendine helal kılmak için bu cariyeyi getirdi. Ben de elinden tuttum. Bunun üzerine şu bedeliyi getirip onunla yemeği kendine helal kılmak istedi. Ben onun da elinden tuttum. Nefsim elinde olan zat-ı zülcelale emin olsun şeytanım eli o ikisinin eliyle birlikte avucumdadır. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bunları söyledikten sonra de çekip yemeye başladı. 3842 Resmede çekmek. Hz. ve Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, sizden kim bir şey yerse Bismillah Allah'ın adıyla desin. Bidayette söylemeyi unutmuşsa, sonunda şöyle söylesin, Bismillahirrahmanirrahim ve Ahirehi başında da sonunda da Bismillah yine Hazreti Ayşe demiştir ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam, Ashabından altı kişi içerisinde yemek yiyordu. Derken bir bedeli geldi. Besmele çekmeksizin iki lokmada yuturardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Eğer bu adam besmele çekseydi yemek hepinize yeterdi. Buyurdu. 3843 Besmele çekmek. Vahşi İbn-i an ebihi an cedihi Vahşi i̇bn Harb el-Habeşi anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı dediler ki. Ey Allah'ın Resulü! Biz diyoruz, Ancak bir türlü doymuyoruz. Ne yapalım bunun üzerine? Resulullah! Ayrı ayrı yemekte olmayasınız diye sordu. Evet dediler. Resulullah da. Öyleyse yemeğinizde toplanın bir sofra kurarak hep beraber yiyin. Yemeğe Allah'ın ismini zikrederek Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayın. Böyle yaparsanız yemeğiniz hakkınızda mübarek kılınır. 3844 besmele çekmek. Ümmeye İbn Mahsi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam otururken bir adam besmele çekmeden yemek yiyordu. Yemeğini yemiş. Geriye tek lokması kalmıştı. Onu ağzına kaldırırken Bismillahirrahmanirrahim ve el-fatiha dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu ve selam güldü ve şeytan onunla birlikte yemeye devam etti. Ne zaman ki Allah'ın ismini zikretti karnındakileri hep kustu buyurdu. 3845. Besmele çekmek. Hz. Cabir adı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve buyurdular ki kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikir ederse şeytan yerine, size burada gecelemek de yok, akşam yemeği de yok der. Ama kişi Eve girerken Allah'ı zikreder. Fakat akşam yemeğini yerken zikre etmezse, şeytan avın Akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz mümkün değildir. Adam eve girerken ve yemeye başlarken Bismillah diyerek Allah'ı zikre etmezse, şeytan avın Yemeğe de yetişsiniz. Yatmaya da der. 3846. Yemek ne de yenmeyir. İmam Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki sizden kimse sakın sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytan soluyla yer içer. 3847 Yemek mesurette yenmelidir. Seleme İbnü'l Ekla adı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselamın yanında bir adam sol eliyle yemek yemişti. Sağınla ye, ferman buyurdu. Adam "Yiyemiyorum." dedi. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam. Yiyemez ol. Onu böyle demeye mekibri sevk etti buyurdular. Bundan sonra elini ağzına kaldıramadı. 3848. Yemek ne surette yenmeyilir. Ömer İbn-i Ebi Selam'a radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın terbiyesinde bir çocuktum. Yemekte elim. Tabağın her tarafında dolaşıyordu. Resulullah ve Vesselam bana ikazda bulundu. Evlat. Allah'ın ismini an. Sağında ye. Önünden ye. Bundan sonra hep böyle. Yedim. 3849. Yemek ne surette yenmeyilir? Abdullah İbnu İkraş İbnu ve babasından naklediyor. Kavmim müre üre İbnu Abid. Benimle mallarının sadakasını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Medine'ye gelince onu aleyhisselatu ve selam muhacir ve ensarın arasında oturmuş buldum. Elimden tutup beni Ümmü Seremer adıya Allah'ın evine götürdü. Varınca, yiyecek bir şey var mı diye sordu. Bize, içerisinde bolca serit ve kuşbaşı et parçaları olan bir tepsi getirildi. Ondan yemek için yanaştık. Ben elimle kabın her tarafını yokladım. Resulullah aleyhisselatu ve selam önünden yedi. Bir ara sol eliyle sağ elimden tuttu ve, Eyli ikraş! Bir yerden ye. Çünkü kabın içindeki yemek tek bir yemektir. Her taraf birdir buyurdu. Sonra bize, içerisinde taze, Ve kuru çeşitli hurmalar bulunan bir tabak getirildi. Bu sefer önümden yemeğe balşadım. Resulullah aleyhissalatu selamın eli ise, Tabağın her tarafında dolaşıyordu. Bana da, Eyli ikraş! ''Dilediğin yerinden alıp ye. Çünkü tabağın içendekilerin hepsi aynı çeşit değil.'' buyurdu. Sonra bize su getirildi. Resulullah ve selam elini yıkadı elinin ıslaklığı ile yüzünü kollarını ve başını mersettere. ''Ey ikraş! Bu ateşte pişenden yenince alınması gereken abdesttir.'' buyurdu. 3850. Yemek ne surete gelmeyilir? İbni Abbas Rab'iyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Bereket yemeğin ortasına iner, öyleyse kenarlardan yiyin, ortadan yemeğin. 3851, yemek ne surete gelmeyilir. Ebu Davut rivayet şöyledir, Sizden biri, bir yemek yiyince yemek kabının üstünden yemesin, aşağısından yesin. Zira, bereket üstünden iner, 3852, yemek ne surete gelmeğidir. İbn-i Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam kişinin arkadaşlarından izin almadan iki hurmayı birlikte yemesini yasaklamıştır. 3.853 Yemek ne surette gelmeyilir? H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Eti bıçakla kesmeyin. Çünkü bu, yabancıların işidir. Siz dişlerinizle kemirerek yiyin. Çünkü bu sıhhat ve afiyet için daha iyidir. 3854 yemek ne surette yenmelidir. He bu Ceyse'ye diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki ben dayanarak yemem. 3855 yemek ne surette yenmelidir. h z enes. Böyle diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem vaziyette durup hurma yakan gördüm. 3856 yemek ne surette yenmelidir. Ebu Davud'da gelen diğer bir rivayette Resulullah bayar bir hurma getirilmişti. Kurtları çıkarmak için kontrol etmeye başladı. 3857 yemek ne surette yenmelidir. İbn Abbas radıyallahu anhı da anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: biriniz yemek yeyince Yalamadıkça veya yalatmadıkça elini mendile silmesin. 3.858 Yemek ne surete yenmeyilir? H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam parmakların ve kapların yalanmasını emretti ve dedi ki siz bereketin yemeğinizin hangi parçasında olduğunu bilemezsiniz. Öyleyse birinizin lokması düşecek olursa onu alıp Bulaşan eza'yı temizlesin. Sakın şeytana terk etmesin. Parmaklarını yalamadıkça elini mendille de silmesin. Zira o, tağımınızın hangisinde bereket bulunduğunu bilemez. 3859 Yemek ne surette yenmeyilir? Redim. Hazreti Enes Allahu Anh'tan yaptığı bir rivayette şu ziadeyi kaydetmiştir. Zira yemek kabı, kendisini yalayıp yıkayana istiğfada bulunur ve, Beni şeytandan kurtardığım gibi. Allah da seni ateşten kurtarsın der. 3860 El ve ağzın yıkanması. H.Z. Selman da bir Allah'u an anlatıyor. Tevrat'ta okudum. Yemeğin bereketi. Yemekten sonra el ve ağzı yıkamadadır diyordu. Bunu Resulullah ve Vesselam'a söyledim. Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonraki yıkamalardadır buyurdular. 3861 El ve ağzın yıkanması, Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Şeytan muhakkak ki hassastır. Cidden pek hassastır. Kendinizi ondan sakındırın. Kim ilimde et kokusu olduğu halde geceler. Sonra da kendisine bir fenalık ulaşırsa sakın ha başkasını suçlamasın. 3862 El ve ağzın yıkanması, İbn-i Abbas Rab'iyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir gün heladan çıkmıştı. Hemen kendisine bir yemek takdim edildi. O da kabul buyurdu. Ashabtan bazısı size abdest suyu getirmeyelim mi dediler. Onlara, namaza kalkınca abdest almakla emrolundum cevabını verdi. 3863. Çok yemeği zemin. H.Z. Ze, Ebu Hüleyre Rab'iyallahu Anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam kafir bir misafir ağırlamıştı. Derhal onun için bir keçinin sağılmasına emretti. Keçi sağıldı. Kafir sütünü içti. Sonra diğer bir keçinin daha sağılmasına emretti. Adam doymadı. Bu surette tam yedik keçinin sütünü içti. Adam yatıp sabah olunca Müslüman oldu. Resulullah ve Vesselam bir keçik sağılmasını emretti. Sütünü adam içti. Sonra ikinci bir başka keçik daha sağıldı. Fakat bunun sütünü tamamen içemedi. Bunun üzerine Resulullah ve Vesselam. Mümin bir mide içer. Kafir hisseydi mide içer buyurdular. 3864 Çok yemeği zemin. Ebu Hübeyir Ardıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, iki kişinin yiyeceği 3 kişiye de yeter. Üç kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter. 3.865 Çok yemeği zemin. Müslim ve Tirmili'de gelen bir diğer rivayet cabirden olup, Şöyledir. İki kişilik yiyecek dört kişiye de yeter. Dört kişilik yemek 8 kişiye de yeter. 3.866 Çok yemeği zemin. İbni Ömer radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Bir defa Resulullah Aleyhissalatu ve selamın yanında ölmüştü. Ona, öğütünü bizden uzak tut. Zira dünyada insanların en çok doymuş olanları, kıyamet günü en çok aç kalacak olanlardır buyurdular. 3867. Çok zemin, Mikdam İbn Adi Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki, Adem Mideden daha şerli bir kap doldurmaz. Ademoğluna belini doğrultacak birkaç lokmacık yeterlidir. Ancak nefsinin galevesi değil da mideyi doldurma işini yapacaksa bari onu üçe ayırsın. Üçte birini yemeye. Üçte birini suya. Üçte birini de nefesine tahsis etsin. Üçte birden fazlasına yemek koymasın. 3868. Müteferrik adablar. H. Z. N. S. Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Bir avuç kürü kurma ile de olsa akşam yemeği yiyin. Zira akşam yemeğinin terki ihtiyarlık sebebidir. 3869 Müteferrik Adablar Ebu Hüleyr'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir vakit herhangi bir yemeğe laf etmedi. İştah duyduğu bir yemekse yerdi. Hoşuna gitmeyen bir yemekse terk ederdi. Yemezdi. 3870. Müteferrik adablar. Yine Ebû Hureyra Rabbiyyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu aleyhissallatu ve buyurdular ki: Sizden birinizin yemek kabına sinek düşecek olursa, onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır. O, içerisinde hastalık olan kanadıyla korunur. 3871. Müteferrik adablar. Cadir Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam cüzzamlı bir kimsenin elinden tuttu ve kendisiyle birlikte elini tabağa koydu. Sonra da Allah'a güvenerek ve ona tevekkül ederek ye yeah! buyurdu. Rezin şunu ilave etti. Bunu Ebu Bekir ve Ömer Allahu an hümada yaptılar ve aynı şeyleri söylediler. 3872 Müteferrik adablar. Şerif İbn Suveyt radıyallahu an anlatıyor. Sakit heyeti arasında bir de cüzdanlı vardı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona bir haber göndererek: "Biz seninle beyatımızı yaptık. Sen hemen geri dön." buyurdular. 3873 müteferrik Adablar. Embu Hüveyrer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kendisine. ilk kan turfan'da meyve getirildi de o zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım Medine'mizi bizim için mübarek kıl. Meyvelerimizi, müdümüzü, sanızı mübarek kıl. Bereketlerini kat kat artır. Bu duadan sonra getirilen meyveyi orada hazır bulunan çocukların en kütüğüne verirdi. 3874. Müteserlik Arablar. H.Z. Ayşe Allahu anha anlatıyor. Ashab bir koyun kesmişti. Bu sırada bir dilenci geldi. Etten bir miktar verdiler. Derken başka gelenler oldu. Onlara da verdiler. Geriye yine de et kaldı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam sordu. Koyundan gerine kaldı sadece omuzu kaldı dediler. Aleyhissalatü vesselam ise omuzu hariç geri tarafı kaldı buyurdular. 3875 Keler İbn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Halid İbn-i Meylid radıyallahu bana bildirdiğine göre, Halid, Resulullah aleyhissalatu ve selam ile birlikte, Resulullah'ın zevceleri Meymune radıyallahu anh'ın yanına girerler. Meymuna hem onun ve hem de i̇bn Abbas'ın teyzeleri idi. Meymune'nin yanında kızartılmış bir kere görürler. Bunu, Mecid'den, kız kardeşi Hüseyde bin Tuharis getirmişti. Meymun erdi. Allahu anha keleri Resulullah Aleyhissalatu ve selamın önüne sürdü. Önüne bir yemek çıkarılıp da ondan bahsedilmeyip ve isminin de zikredilmediği durum nadirdi. Resulullah Aleyhissalatu ve selam kelere elini uzatmıştı ki orada hazır bulunan kadınlardan biri Resulullah Aleyhissalatu ve selam takdim ettiğiniz şeyden haber verin ne olduğunu söyleyin dedi. Bunun üzerine o kelerdir dediler. Bunun üzerine Resulullah uzatmış olduğu elini derhal geri çekti. ''Halit, radıyallahu anh, bu haram mıdır? Ey Allah'ın Resulü'' dedi. ''Resulullah, hayır, ancak o benim kavmimin yarında bulunuyor. Bu sebeple onu yemeye alışkın değilim. İçimde tiksinme hissediyorum.'' buyurdular. Halit radıyallahu anh der ki, ''Ben keleri önüme çekip yedim.'' Resulullah bakıyor, fakat beni yasaklamıyordu. 3876. Keler. He bu sayede İdradiyyallahu an anlatıyor. Bir bedeli Resulullah aleyhissalatu ve selam gelerek, ben keleri bol olan bir bölgede yaşıyorum. Keler alemin yiyeceğinin ekseriyetini teşkil ediyor. Bunun bir mahzuru var mı? Ne buyursunuz? diye sordu. Ama Resulullah cevap vermedi. Biz. Tekrar sor dedik. O tekrar sordu. Resulullah cevap vermedi. Adam üçüncü sefer sordu. Üçüncüde de Resulullah adama seslenip yanına çağırdı. Ve Ey bedevi! Dedi. Allah! Beni İsrail'den bir boya lanet etti veya gazap etti. Ceza olarak onları yeryüzünde yürüyen hayvanlar haline çevirdi. Bilemem. Ola ki bu. O lanete uğrayan mersi uğrayan kimselerdendir bu sebeple ondan ne yerim ne de yiyenleri ben ne dedim 3877 tavşan Halid İbnü Huveyri radıyallahu an anlatıyor. Bir adam bir tavşan avladı Abdullah İbn Ömer radıyallahu an himaya gelip Ne dersiniz bunun eti yenir mi diye sordu. Abdullah Tavşan Resulullah Aleyhissalatu vesselam'da böyle avlanıp getirilmişti. Ben de o sırada yanında oturuyordum. Ondan neydi ne onun gelmesini yasakladı. Tavşanın hayız gördüğüne inanıyordu dedi. 3878 Tavşan H.Z.N.S. radıyallahu anh anlatıyor. Yürüdük ve meryiz zahrandan bir. Tavşan kaldırdık. Arkadaşlarımız peşinden koştular ve sonunda yakalamaktan aciz kaldılar. Bu sefer ben koştum. Yetiştim ve yakaladım. Onu babalığım Ebu Tavha radıyallahu anh'a getirdim. O, tavşanı keskin bir taşla kesti. Budunu benimle Resulullah'a gönderdi. Resulullah onu yedi. Enes'e, yedi mi? Gördün mü dediğini diye sorulmuştu. Yani kabul etti dedi. 3879 Sırtlan, Abdurrahman İbn-i Ebe Amar Rahimullah anlatıyor. He, Z, Cabi Radiyallahu Anha. Sırtlan av mıdır? diye sordum. Evet dedi. Ben tekrar etini yiyeyim mi dedim. Evet dedi. Bu cevap Resulullah aleyhissalatü vesselamdan mıdır dedim. Evet dedi. 3880 Sırtlan Ebu Davud'un rivayetinde şöyle gelmiştir. H Z Cabir adı Allah'u. Han der ki. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a sırtlandan sordum. Bana. O. Al hayvanıdır. Allah'a anacak olursa koç da aynı hükme dahil edilir. 3881 Sırtlan Huzeyme İd-Cezid radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a Sırtlan hakkında eti helal mi diye sordum. Sırtlanı yenen biri de var mı dedi. Bunun üzerine kurduğun etinin yenmesini sordum. Kendisinde hayır olup da kurdu yiyen biri var mı diye cevap verdi. 3882 Kirti Nemlet-ül Ensar'ı anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anh Hümey'e kevkiden sorulmuştu. Cevaben şu ayeti okudu. Mealen! Ey Muhammed de ki! Bana vahyolunandan leş! Akıtılmış kan! Domuz eti ki pistir ve günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilen hayvandan başkasını. Yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum. Fakat dara da kalan. Başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere bunlardan da yiyebilir. Doğrusu Rabbim bağışlar ve merhamet eder. Enam 146. Ancak yanında bulunan bir yaşlık dedi ki, Ben Ebu Hüleyre radıyallahu anhu dinledim. Demişti ki, Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında kirpinin zikri geçmişti. O habislerden bir habistir eti yenmez buyurdular. Bunun üzerine İbn Ömer radıyallahu anhüma eğer bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam söylediyse bu kelpinin hükmü biz bilmesek de onun dediği gibidir dedi. 3883 Toy Sefin radıyallahu an anlatıyor. Ben Resulullah ve vesselam ile birlikte toy denen kuşun etini yedim. 3884 Çekirgeler İbn-i Ebi Elfa radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraber 6 veya 7 sefer gazleye çıkmıştık. Gazve esnasında aleyhissalatu ve selamla birlikte çekirge yedik. 3885 Çekirgeler Selman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselama çekirgiden sorulmuştu. Onlar, Allah'ın en kalabalık ordularıdır. ''Onu ne yerim ne de haram kılarım.'' buyurdular. 3886 Çekirgeler Rezim Rahimullah Hazreti Cabir-i Rabbiyallahu Ahmet'tan naklediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çekirgelere dua etti ve dedi ki, ''Allah'ım, çekirgeleri helak et. Büyüklerini öldür. Küçüklerini helak et. Nesillerini kes. Ağızlarını geçimliğiniz ve rızkımızdan uzak tut. Sen duaları işitensin.'' orada bulunan bir adam Ey Allah'ın Resulü çekirgelere nasıl böyle bir dua ediyorsunuz onlar ki Allah'ın ordularından bir ordudur dedi Aleyhissalatu ve selam da cevaben çekirge denizdeki bir balığın tapşırıyırdı buyurdular 3887 at Esma bintu Ebi Bekr'e Allahu anhu anlatıyor Biz Resulullah Aleyhissalatu ve selam zamanında bir at kestik o zaman Medine'de idik. Hepimiz onu yedik. 3.888 Pislik yiyenler Celale İbni Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve selam pislik yiyen Celale deveye binmekten ve sütünü içmekten mennetti. 3.889 Pislik yiyenler Celale İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam öldürülmek için hedef ittihad edilmiş ve mücceme denilen hayvanın yenilmesini, pislik yiyen ve celale denen hayvanın yenilmesini, sütünün içilmesini ve sokuluğunun ağzından su içilmesini yasakladı. 3890 Pislik yiyenler Celale zehden İbnu Mudri anlatıyor. Ebu Musa rabiyallahu anha bir tavuk getirilmişti. Cemaatten birisi ayrıldı. Ebu Musa ''Neyin var?'' diye sordu. Adam, ''Ben onu pis bir şeyler yerken gördüm ve tiksindim ve yememeye yemin ettim.'' cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Musa, yanaşa ye. Zira ben, Resulullah aleyhissalatu vesselam-ı cellale yerken gördüm.'' dedi ve adama, ''Yemin için kefarette bulunmasını emretti. 3891 Haşereler Hilkam İbn-i Telib Rahimehullah babasından naklediyor.'' Resulullah ve Vesselam'la arkadaşlık yaptım. Yeryüzündeki haşerelerden herhangi birinin haram ettiğini hiç işitmedim. 3892 Muzdar Cabir i̇bn Semure Semir'e Allah'u an anlatıyor. Bir adam beraberinde ailesi ve çocukları olduğu halde harlaya indi. Bir adam Bir deven kalbi oldu. Onu bulacak olursan yakalayıver dedi. Adam onu buldu ama sahibini bulamadı. Deve hastalandı. Adamın karısı. Onu kezdemunlar ölmesin dedi. Ama erkek kabul etmedi. Deve öldü. Kadın bu sefer. Derisini soğuda etini. Yağını kadit yapalım güneşte kurutalım da yiyelim dedi. Adam. Hele. Resulullah aleyhissalatu vesselama bir soralım da söylediklerini sonra yapalım dedi. Ona gelip sordu. Aleyhissalatu selam. Seni ondan müstağın yıkılacak bir zenginliğin var mı diye sordu. Adam. Hayır. Yok dedi. Resulullah da. Öyleyse onu yiyin buyurdu. Ravi der ki. Sonra devenin sahibi geldi. Durum kendisine anlatıldı. Deveyi kesmedin mi dedi. Adam. Senden utandım cevabında bulundu. 3893. Muzdar. El Hüce el Amiri radıyallahu An anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Mehteden bize helal olan miktar nedir? Yiyeceğiniz ne miktardadır diye sordu. Biz akşam ve sabah yiyoruz diye cevap verdik. E bu Nuaym Mevla Ukbe der ki Ukbe bana bu ifadeyi açıkladı. Bir bardak sabahleyin, bir bardak akşam vakti demektir dedi ki durum bu. Babamın hayatına yemin olsun bu yetmez. Bunun üzerine aleyhissalatu ve selam Durumda metni yemelerine rühsat kanunu 3894. Bilge ve sadaka devesi Eslem Mevla Ömer İbn Hatta diye Allahu an anlatıyor. H Z Ömer'e, binekler arasında kör bir deve var dedim. Bana onu bir aileye ver. Ondan istifade etsinler dedi. Ben o kör olduğu halde ondan istifade olur dedim. Onu deve sürüsüne katsınlar otlamaya sürsünler dedi. Ben. iyi ama arazide nasıl yayılacak dedim. Bu hayvan cilge devesini sadaka devesini diye sordu. Ben. Cilge devesi deyince. Vallahi siz bunu yemek istiyorsunuz dedi. Ben de. Üzerinde cilge devesi mührü var dedim. Bunun üzerine Ömer Rabiallahu anh devenin kesilmesini emretti ve kesildi. Hazreti Ömer'in yanında 9 adet tabak vardı. Meyve, Çerez her ne olsa ondan bu tabaklara koyup Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ın zevcelerine gönderirdi. Bu gönderdiklerinin en sonuncusu, kızı hafifeye gönderdiği olurdu. Eğer bunda eksiklik olursa, kendi hissesinden tamamlardı. İşte bu devenin etinden de o tabaklara koydu ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerine gönderdi. Bu devenin etinden arta kalının yemek yapılmasını emretti. Sonra muhacir ve Ensar ondan yemeğe davet etti. 3895 Et H.Z. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Etten sakının. Çünkü onun ham içki gibi tiryaki var. Ayrıca Allah Eti çok yiyen aile halkına buğz eder. 3896 Et H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Ben çarşıdan et almış hamala vermiş eve dönüyordum. Hazreti Ömer radıyallahu anh yolda bana yetişip bu da ne diye sordu. Canımı et çekmişti. Gidip bir direnlik et satın aldım dedim. Bunun üzerine canım bir şey çektikçe gidip ondan alıyor musun? Herkese İsraf olarak, canının her istediğini yemesi yeter diye çıkıştı. 3897. hayvanı olmayan mekruh yiyecekler. H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Kim sarımsak veya soğan yerse bizden uzak tursun veya merkezimizden uzak tursun evinde otursun. Bazen Resulullah ve Vesselam'a içerisinde yeşil sebzeler bulunan tencere getirilirdi de onda koku bulur ve ne olduğunu sorardı. Kendisine sebzen evinden ne olduğu haber verilince, tencereyi, beraberindeki arkadaşlarından birini göstererek ona vermelerini söylerdi. Aleyhisselatü Vesselam, onun yemekten çekindiğini görünce, Sen bana bakma, ye, zira ben senin gibi değilim. Senin konuşmadığın meleklerle konuşuyorum derdi 3898 Hayvani olmayan mekruh yiyecekler Hz Ali Radiyallahu an anlatıyor Bizci olarak sarımsak yemekten yasaklandık 3899 Hayvani olmayan mekruh yiyecekler Ebu Ziyad ibnu Seleme anlatıyor Hazreti Ayşe Radiyallahu an haya soğan hususunda sordum Şu cevabı verdi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın en son yediği yemekte soğan vardı. 3900 yabancıların yemeği İbn -i Ömer Radiyallahu anhu bunu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kimse kardeşinin hayvanını iznini almadan sağmasın. Sizden kim odasına başkalarının girip hazinelerini kırmasından, yiyeceklerini saçıp dağıtmasından hoşlanır? Tıpkı bunun gibi Hayvanlarının memeleri de onlar için yiyeceklerinin hazineleri durumundadır. Öyleyse kimse izin almadan başkasının hayvanını sağmasın.